yaradılanı yaradandan dolayı hoş tutmağı çalışıyor. Köpeğin bile efendim, iyiliğini temize fayda verici halini diyor. Peygamber Efendimiz'e bir sahabi geliyor diyor ki Ya Resulallah bin bin bir kuyu kazdım. İkler bir yara yapıyor. Kuyudan suyu çekiyorum. Hazneye boşantıyorum. Hazneye Kendi develerim su hissediyor. Uyuz. Yaşlı. Yaşlı

sahibinin artık bakmadığı, onu vermediği, salı verdiği, başıboş develer de, da geliyor, bu sudan onlar da içiyorlar. Ben çok zahmet çekiyorum kuyudan suyu çıkartırken. Ne yapayım? Diyor ki Peygamber bırak onlar da içsin, onun da ciğeri var, onun da ciğeri yana, o da hayırdır diyor. Yani derviş iyiliği yaparken Allah'tan bekliyor, o deveden bir bayılıyor, faydası olsaydı sahibi bırakmaz. Merkezleri salıveriyorlar. Efendim,

belirli yaştan sonra. Hatta adalara bırakıyorlar. Su olmayan adaya bırakıyor. Affedersiniz. Eşek adası bilmem ne. Niye o islamış? Çünkü oraya bırakıveriyor. Allah hayvan elin suyunu, tuzlu suyu içerek ya şansıya acıyor, örültürülüyor bile İyiliği Allah için yapıyor. Vakıf bırakıyor. Ev sahibinin ulaşıklarını yıkarken adam kralı hizmetçinin

Dayak yemesin, azar işitmesin diye hizmetçilerin kırdığı sabahları telafi eden vakıf kuruyor. Karadı kırıp, bacağı kırıp olduğu için uçamayan meyleklere baksınlar diye vakıf bırakıyor. Evini inşa ettiği zaman sağ üst köşe kuş köşkü yapıyor, serçeler gelsin orada yuva yapsın diye düşünüyor. Çünkü onun cıvılaşması da Allah'a bir niyaz, bir zikir olarak düşünüyor. Çiçeğe bile baktığı zaman

onun haliyle halleniyor, konuşuyor. Sordum sarı kişiye niye benden sarıymış? Niye sen sararmışsın, sormuşsun diye soruyor. Ha, ölüm varmış da ölümden korkuyormuş da ondan sararmış. E neden boynum eğilidir o halde, el çiçek diye soruyor. Böyle çiçek böyle boyunu bücük. E, evet, boynum eğilir ama özüm doğru. Özüm hakka doğru. Kardeşim vardı, mesela

Bakarsın sistemle sarı çiçekle konuşuyor, bakarsın sistemle defne dolapla üzüm üzüm dönüyor, süteken dolapla konuşuyor mesela, evet, kuşları sever, ağaçları sever, çiçekleri sever. Yani bizde bizim kültür tarihinde çiçek bizim muazzam bir şeydir. Varonda büyük beş Hollanda'dan katmış, hafta hafta İstanbul'a elçilikimiz geliyor, geliyor böyle de

kervanı İstanbul'a doğru yaklaşırken gördüğü lanet tüm bahçelerinden gül bahçelerinden bahçelerinde hayran kalıyor. Hayretlere düşüyor. Ve şöyle yazmış kitabına. Diyor ki bu Osmanlılar çiçek sevgisi akıl ermez. Bunlar çiçek açıkçası tutuyor. Bir çiçeğe dünyada parasını verirler diyor. Vedalet doğasını almış, olan Hollanda'yı götürmüş olan adam o adam. Yani birçiler almış, oraya götürmüşler. Yani

bir çiçek sevgisi, bir kuş sevgisi, bir ürün sevgisi, bir mahluklarda acıma duyguldu, bir insana hizmet etme açtığı, birisinin doğasında almak, hiç kimseyi hor görmemek, toprak gibi müdevazi olmak, efendim, gündüz kazanıp, akşam kazandığıyla başkalarına hayır hasenat yapmak. Bu evine geçiyorlar. İbn-i Batı'tan meşhur seyyah,

Arap seyyatı. Kervanıyla arabaları, atlarıyla Anadolu'ya geliyor. Deniz bir şehreye geldiği zaman atının yularını hala da bir adam yakalıyor. Yürür. Tabi o Arap, Türkçe bilmiyor. Bu da Türk Arapça bilmiyor. Yürür. Hala da yıklı bir adam. Belirtere kocaman bir şey var. Yatağın var. Kuşak, kuşak varlığı. Baba yiğit, kırmızı yaratıcı bir insan.

Şimdi Arap seyyahı ödüm atıyor. Eyvah diyor, kendi devleti var, atı var, arkasında takırlarla kemise hediye verilmiş halılar var, hediyeler var, yani sevilen padişahlara üzerinde olan bir kimse. Malı mülkü doldu, doldu, eyvah benim mallar gidiyor galiba diye koruyor. Tava korku içindeyken bir palama yükle dahil ediyor, o da öbür tarafından tutuyor Adını.

Bizi bir tarafa götürmek istiyor, bizi öbür tarafa götürmek istiyor. Aralarında bir tatlı mülakaşa anlayamıyor doğrusunu. Mülakaşasının sebebi şu, Bir <gülüyor> yakalayan şahıs diyor ki, bu Tanrı misafirini bir defa ben gördüm. Onun için bunu bizim tekneye götürmem lazım. Orada yedirip içirip ağırlamamın lazım. Onun için karar. İkinci gelen şahıs da diyor ki, iyi ama kardeşim,

Hayır değil Bu mızıka muntuka bizim mızıkamız. Şimdi i̇şte bizim mızıkamızdan misafiri sen al, öbür mızıkaya götür. Olur mu? Kısmet size gelmiş, Allah bu müsaadeyi bize göndermiş. Biz ağır icasına gelireceğiz, içeceğiz, yatma yerini göstereceğiz ve bunun doğasına devamını biz tadacağız. Olur mu ki senin bunu öbür mızıkaya götürmen kavga bul? Yani Osmanlı'nın gelmişi Yunus'un, Mevlana'nın, Eşrefoğlu Ruminin, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın,

Efendim, vesaire evvalı tasavvurun ana yapısı bu. İşte bu güzelliklerden dolayı bu tecrübelerden dolayı ve ortaya çıkan insan tipinin Mevlana gibi bir insan olması Mevlana gibi bir insan olması şarkın garbut diyen bir güzel fikirleri söyleyen insancıl fikirleri böyle yani insan haklarına

uygun fikirler söyleyen kimseler olması, sanırım bir zarif ve eliş kimseler olması hayran bırakıyor. Mevlana Hazretleri birisi gelmiş kara ihtiyacı var. Resmi daireler Efendim, bir yazı, yazı yazmış göndermiş. Yazı yazmış şeye gönderiyor. Vezire gönderiyor. Bu fukaranın kişinin yaptığı. Vezir de cevap gönderiyor Mevlana Hazretleri'ne. Diyor ki divan

Mevzuatına uygun değildir isteği. Yani Resmi devletin kanunlarına isteği uygun değildir. İvan mevzuatına uygun olmadığında yerine getirilememiştir efendim diye mektup yazıyor. O mektubun alttan tekrar, tekrar yazmış. Diyor ki vezir hazretleri divanın sahibidir. Divan vezire sahipliğidir diyor ama

İva yani Arapça'da, Harkça'da iki manada geliyor. Bir, şu bizim bildiğimiz İva, İva'nın, İmai'nın filan gibi böyle bir şey, devlet dairesi manası geliyor. Bir de bir ne demişsin, oluyor. Hani mert, mertan, ben, zenam, dost, dostan diye çoğul oluyor demiştim ya evin. İva, devlet manası da geliyor. Devlet, Türkiye'deki büyük adam manası değil, şeytan manası da başladı. şeytan şeytanlar demek.

Yani Mevlana yazdığı cevabında demiş ki, ''Vezir Hazretleri, İvan'ın sahibidir. İvan, vezire hükmede benzerdi.'' Yani yazmış Yani, vezir istediğini yaptırabilir, İvan'a şeytanlar vezire ters şey göstermesinler demiş gibi oluyor yani. Tabi bu nüktedem gülmüş vezir, başına gittir Yani Yani o işi yapmayanlar da şey, kanı benzer diyor. kadar işini yapmayanları da,

Zerif insanlar. Tatlı insanlar. Örümden konmayan insanlar. Mevlana, gelâ etsinleriz, bu işe bir arık diyor ölümüne. Ben öldüğü zaman benim arkamdan ağlamayız diyor. Elberler demeyin, ayrılıklısızlığa gidiyoruz ki kavuşmaya gidiyoruz. İnanmış insan. Onun için, pazavuz onun için yaşayıp, yaşıyor, pazavuz bir şey diyor, onun için seviliyor. Bu eğitim aynı bugün de devam ettiği için, onun için,

Avrupalısı, Amerikalısı mutatak oluyor. Bize tahminen yasak olduğundan yani pek çok olmamış ama Avrupa'da böyle bir yasak olmadığından onlar Mevlili veya Kacili veya Nakşi veya Efendim Kuzey Akra'da hükümetçiliğinden seyret almış olabiliyor. Evet. İşte tasavruf bu ve hayatla hayat faaliyetleriyle, toplum bile toplum içindeki münasebetlerle tabii toplum arasındaki münasebetleri

düzenleyen konuya ahlak diyoruz. Ahlak nedir? Toplumun bir ses çıkıp korunduğu, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek. İşte o toplum ilişkilerini en güzel, en tedbir, en hassi, en memnuniyeti o da şekilde düzenleyen bir eğitim verdiğinden bu gün de seviyor. Hayatımız bugün canlar ilişkili bugün de bu eğitimi görmek zorundayız.

Biliyorsunuz öğretim görmek için mevzeselerimiz var. Otobor, otobor, doktora, master, doktoratörümüzde var. Öğretim var. Bilgi öğreniyor ama bu ancak eğitimini nereye götürüyoruz? Bu da bir Yani sevgili öğrenciler, nereye götürüyoruz? Merhameti nereye götürüyoruz? Merfa adını, merfa adını alarak yüzyılların nasıl alışacaksınız?

İlustrasyonlar nasıl görünür? Nasıl bir şeyler? Mevcut şeylerin olduğu yerde, şimdi aynı ince bir yoğunlukla, şey ince bir şey imalaya geçerim ya. ya <Gülüyor> Maalesef, şey. O da ne? Yani şimdi işte varsiyon üniversitesi, işte bilgenlik üniversitesi

üniversite eğitiminde işte eğitim. sözü, sözü bölümünce, bölümünce, işletme, çeşitli ilim dalları hani aklartsın insana kazandırılması, öğretimi demiyorum. Öğretim ve eğitim. Öğretim bilgi vermek. Bilgi verirsiniz, bilgili olur ama bir şey olmaz. Eğiteceksiniz. Eğitilene zaman kesilmez bir insan olduğu zaman kıymetlenir. Evet,

işte buralardan yetişen modern bir insan, centilmen olmuyor mu? Amerika'dan yetişen bir insan, centilmen olmuyor mu? Amerika'nın centilmeni bizim Yunus'umuz gibi olamaz. Bizim Yunus'umuzun kendi gibi, Mevlana'nın centilmeni gibi olamaz. Mevlana Hazretleri yolda bir hapaz bakmış, hapaz bakmış ki, karşından bozul mübarek bir şarj veriyor, elini gönderiyor. Mevlana ona için

Başka kaktır kaktır ya bu yüksüdar, yüksüdarlı yüksüdarlı, yüksüdarlı, yüksüdarlı, ona eğiliyor. Kendisi bu kadar, öneriyette, yerini yapıyoruz, temel konusunda, bu senelde tekrar eğilmiş. Beyler de tekrar eğilmiş. Kaktır kaktır yine eğilmiş, bir daha eğilmiş, yani neyler aşağıya kalmış, eğilmişte. O da hemen sonunda babası kaktırlanamış.

Yeni moda şeyler aradık, bunlarla, ama evet, jaki, seems, si nasip, böyle worker, so, bu böyle ama so, bu şekilde işlerimiz bir şeyler var. Birbirimizle, Bu anne işlerimiz, bu evimiz, da mantıklı bir haberler ya da mantıklı bir en değişik şeyler Yeni

bu artı çizgilerin bir tanesinde de bu eğitimin görünmesine alır. Allah bizi hem dünyevi bilgilerle, hem zahiri bilgilerle bir öğretimini tamamlamış, hem de kalp ve gönül eğitiminin batınî bilgilerle, beruni, hem de hem de, de güzel hisler ve duygularla, beşeri, insani duygularla, iç eğitimini, kalp eğitimini de yapmış insanlardan eğitim.

Evet benim sözüm bunlar. Bir yanımda soru geldiğinden onların cevabını vermeye bundan sonra baktığı için izninizle edeyim. Birisi diyor ki tasavvuf tasavvufu nafile ibadetlerin organize edilmiş bir şeklidir diye tanımlayabilir miyiz? Hayır. Tasavvuf nafile ibadetlerin organize edilmiş bir şekli değildir. Bazen nafile ibadeti bile tarafı bu

Bizim büyüklerimiz diyor ki insana hizmet, anı sonuçta olduğu zaman nafile, nafile ibadeti tercih eder. Çünkü nafile sadece insanın terbiye kazancıdır. Ama başkasına hizmet topluma kazancıdır. Bunun cevabı çok çoktur. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bina ettiği zaman deniliyor. Dört köşesinde bina ve rekat tam astırmış. Bin rekat burada, bin rekat, iki bin, üç bin, dört bin. İşte, Demiş ki Ya Rabbi ibadet etmişler. Bunu

bunu beğendin mi ya Rabbi? Bundan daha sevgili bir ibadet var mı sana yapabileceğim? Evet ya İbrahim, bir patiyenin fırsatlarından bir lokma ekmek duymuştur. Demek ki şahsen sen ibadet ediyorsun, faydası sana ama başkakta faydalı bir şey yaptığı zaman onun kıymeti daha yüksek oluyor. Nadiri ibadetten önde geliyor. Onun için Katavuk'ta vicmen etası olduğunda, hürmet etası olduğunda böyle bir

nadire ibadetlerinin organize edilmiş şekli diyemeyin. Aksine çok nadire ibadet eden insanlar vardır. Gezi onlara abit diyor. Bu Ama abitlik tasavvufun aşağı mencebesi. En aşağı mencebesi abitlik mencebesi. Ondan sonra zaniklik mencebesi geliyor. Ondan sonra abitlik mencebesi geliyor. Ondan sonra aşık ve sadıkların geliyor. Allah'ı seven, Allah tarafından sevilenlerin mencebesi. Yüksek mencebe de

İnade ve fiyat nedir? fark nedir? Dindeki konuları nedir? Güzel bir konu. Tabii ben vakit geçiyor diye korkumdan her şeyi anlatmak istemiyorum. Siz de tanımıyorsunuz. Bu konuları seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Diyor musunuz, musunuz? Bilmiyor musunuz? Korka korka anlatıyorum. Şimdi inade Allah'a dönmek demek. Münir derler inade eden kimseye.

Bir kimi de gibidir yani bu. Terbe de dönmek demektir. ve inade yanlış yolu bırakıp Allah'ın sevdiği yola yönelmek demektir. İnade bir insandaki iç değişikliğini sembolize ediyor, onu gösteriyor. Beyaz ise bir mürşile, bir şeheynin onun eğilimini kabul ettiğini, onun ustalığını

''Hocalığını kabul ettiğinizdir, ben sana talihim'' demektir. Veya, bir anlaşmadır, sözleşmedir yani. Hatta en sıkıntı olarak yapılır. Peygamber Efendimiz'in zahabeci, Sözhanullah Aleyhi Mecmai'nin, Peygamber Efendimiz'in yanına gitmiş, elini sıkarak sözleşmişlerdi. Nerede? Birinci Akabe beyyatı, ikinci Akabe beyyatı, Güneydiye beyyatı gibi, umurlu beyyatlar var, şahsi beyyatlar var, kuluk beyyatları var,

Eğitimlere söz vermek üzere. Kadınların beyazı var, erkeklerin beyazı var. Beyaz demek, sözleşme demek. Yani hukuki bir form kazandırıyor. İhaletine, dönüşüne ve bağlandığını ifade ediyor. Fark olur oralarında. Dildeki konumları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beyaz etmeyi, ayet-i kerimeler bildiriyor. İnne bir zine yubayye unite, inne vay yubayye unallahu.

İlerce ayetlerine, minat-i yubayi, neye, ala, ezer, düşük, nebillahi, şeyhez gibi ayet-i kerimelerden mübayağa vardır. Efendim... İlmezdine, yubayya, oniket, ah teşhirde ayet-i kerimeler vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir hakikattir. Elbette o devrim insanların peylem arasında bağlanması gerektiğidir. Kur'an'dadır, dinin esaslanmadır. Bu zamanın insanı ne yapacak?

Yani Peygamber Efendimiz var iken, Peygamber Efendimiz'e tabii bir Müslüman'ın bağlanmasının gerektiğini hepimiz kabul ediyoruz. İtiraz sürgüsü gelmiyor içimize. Peygamber Efendimiz'den sonra da olur. Ne olduğuna bir bakalım. Peygamber Efendimiz'den sonra Ebu Beytir Efendimiz'e bağlanılmıştır. Ondan sonra bu lefayı raşidine Ondan sonra bir zorbalık devri gelmiştir. Zorla eline ilgilenirelim ve sizlerin kapılarında silahlı askerlerimiz durup, biz de

Ebevi hükümlerine beyan edeceksiniz, etmezseniz kafanızı keserim diye bir zorbalığı vardır. Zorbalıkla, zorla sahip çıkılma, tabi bu esas fiyat değildir. Evet. Ve bu bakımdan e, halk ile, alimler arasında, alimler ile, görevliler arasında zaman zaman çeşitli e, ihtilaflar çıkmıştır. Haccaci zalim.

Mekte-i Hüseyin, Türkiye Derneği, Muhasaray'ın Abdullah İbni Cübeyr'i şehit etmiştir. Efendim Yedik'in ve Valiye zamanında da Peygamber Efendimiz torununda Hazreti Hüseyin Irak'a çağırılmışken, çoluk çocuğuyla beraber katlama uğraşılmıştır mesela. Tabi o zaman ondan beyaz, sağlam ve hakiki ve kalbi rahat bilmeye, kalbi rahatlatan hükreyaz olmuyor. O zamandan itibaren Evliya-ı Allah'a

din âlimlerine beyaz etmişlerdir ve edilmesi gerekir. Sayın Önürkü rahmetullâhâle devrim, tasavuk devri değil de imanı muhafaza ve kurtarma devri olduğunu mütahatî defalar e, zifretmiş. Bunu yorumlar mısınız? Şimdi Sayın Önürkü merhumun bizim Gümüşhanevi, Ahmet Riyasi'nin Gümüşhanevi Hazretleri'ne üktatım dediğini şahitleri var.

Ağır var var. Mustafa Bağışverici. Efendim, şeyle Eski efendim bir e, Atık Vahhab'ın babası, şu anda ismini hatırlayamadım. Efendim, biz de sahibi dörtüyle görüşüp e, anlattığı şeyler var. Mesela Gümüşhaneli bir şey gibi

ne verirsin evlat demiş Said sa de Ödürsü'yü memnun kendisi. Gümüşhanevi deyince, hocamın memleketindendir. Diğerin açıkça bile, Gümüşhanevi hocamı da bağlı olduğunu söylemiş. Benim hocam Mehmet Zahin-i Tutsali'ye de bir muhakemeti olduğu zaman gelmiş olduğunu. Hocam bana ne demişti? Hocam, ben de evradı Bahai'yi, yani Bahai'yi, yani Bahai'yi mühendiren şüphes hazretlerinin evradını okuyorum dediğini,

Evet, bana dua edin, bugün mahkemeniz var dediğini söylüyorlar. Ee, Ayrıca bu Bağış ile İkiyat'ı onun da hatıralar var. Yani şey oldu da merkez. Kendin tasavvufa bağızlılığı vardır. Bir. İkincisi, imanı kurtarma ve evet. kurtarma ve bağma da zaten tasavvufun işidir. Halifet-i Allah'a evve mümin olmak zaten tasavvufun işidir. Evet. evet

o bakımdan ya bu sözü söylemediysa ya da söylediyse yani şu sırada e, böyle bir şeye bağlanmayın da benim tavsiyelerimi tutun çok acil bir durum içindeyiz hemen şöyle bir okuyun yazın böyle bir çalışma yapalım demiş olabilir. Teramet nedir? Teramete Kerame, inanmak cahil ne diye söyler birisi. Teramet haktır. Yani yani

Mevcut olan bir olaydır. Ruhsal veya reel olaydır. Kur'an-ı de vardır. Hadis-i Şerif'te de vardır. İslam tarihinde de vardır. Günümüzde de vardır. Kur'an-ı Kerim'den misali, Meryem Validemizin kapalı hüküresindeki mevzim dışı meyvelerle takip olunması ve Süleyman Aleyhisselam'ın mevzinin sabah mevzeti ve kısım tahtını Yemen'den, Filistin'den

bir anda gittirmesi, hadisesi gibi şeyler de Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ee, Peygamber Efendimiz'in hayatı zaten hep olağanüstü hallerle doldur ama o teylamlardır. Demirledilir, ikram olarak. Ama işte o teylamlara olan o olağanüstü ikramlar Allah'ın sevgili kulağına da dedi bir ölçü içinde oluyor. Hazreti Ömer'in Ya Tarih'e

düşman etrafından seni arkandan sarmak istiyocağız. Daha dikkat yemiş şundur. Ünümüzde de efendim bizim şartlar gördüğümüz çok cenaretler vardı Hocalarımızdan gördüğümüz. Bunları anlatabiliriz. Fazlalarını istemiysem. Çoktur yani. Parti kurup politikaya atılacağınız konusunda çeşitli stüplasyonlar var. Bu konuyu açıklar kavuşturur Şimdi

Müslüman olarak her kişinin toplumuyla ilgilenmesi gerekir İçinde yaşadığı toplumu düzeltmeye çalışması gerekir Bu düzeltme her yönlü çalışmayı olur. Yani ben şahsen önemli çalışmayı kültürel çalışma olarak görüyorum. Devriler çıkartıyorum, kitaplar neşle diyorum, konferanslar görülüyor. Efendim daha başka çalışmalar yapıyoruz.

Efendim, radyo televizyon kurumu kurmaya çalışıyoruz. Yeminler yapar gayret ediyoruz. Kurslar kurmuşuz. Okullar, kolejler açmışız. Böyle çalışmalar yapıyoruz. Tabi bunları yapmak, başka çalışmaları yapmamak manasına gelmez. Toplumun bünyesinin kuvvetlenmesi ve her yönden iyi duruma gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalı. Kanunlara göre de seçme ve şekilde bir

aynı zamanda ödettir ve seçim saldırıya gitmeyene ceza da yazıyorlar galiba. Değil mi? Yani şey bakın, efendim, uydum görünmeyiz. Bu halde politika sahasında suçlamaların çalışması normalstır. Gideki İslam'dan bahseder. İslam'a hizmet etmek istediğini söyleyen politikacılar vardır. Reklam, bunu konuşmasını bu tarzda insanlar vardır. Demek ki

Devletin parti kurulabilir ve Portika'da çatışma yapılabilir. Eski diğer bir işleri başkanı, Türkü benim her evrendimdir, Gümüşhaneli, İlahiyaktan mezuzdur. Eski işte Portika dişleridir, diğer bir işleri başkanı. Aynı zamanda bu da Ve e, reis-i kemurlar ile adayıca da koydur, görüyorsunuz. Bunlar olabilir.

Portika'yı toplum çalışmalarının yegane hizmet şekli olarak görmüyorum. Bir bölümü olarak görüyorum. Küçük bir bölüm olarak görüyorum. Kültürü ve eğitim çalışmalarının daha önemli görüyorum şahsen kendini. Katalık'ın <Gülüyor> modernizasyonunda

Modern, modernizasyondan esinlenmesi ne derece dedim. Şimdi tasavvufun modern dünyaya adapte edildiği söyleniyor. Bunun erinciliği doğrudur. Doğruysa nasıl olmazsa tasavvuf da beraberinde kültürü. Etkisi hakkında ne derdiniz? Şimdi tasavvufun modern, modernizasyonu diye bir şey tezmiyorum ben tasavvuf içinde kendim. Tasavvufun kendisi terör tazelenip olaylamıştır.

Biz de ki modernizasyonu olsun. Yalnız bizim yolumuz bir daha derde tahşif e, yoluyla, çeşki, şöyle verdiği yoluyla gelmiş bir pananiye bağlıyız. <gülüyor> Biz de e, Kur'an-ı ve Süneb-i bağlı çok önemlidir. Biz Tadavu içinde

ünde bir siniriyete bağlılığı etkili harekete vermeye çalışıyoruz. Yani ilaçlara karşı gündemin siniriyete gelmeye yönelik çalışmalara önem veriyoruz. Fazla da bizi bu yönlendiriyor. Mesela bir yıl önce ismi çıkardı bir şey var. Galatasaray yani, ve Galatasaray ilgili. herhalde yaşanıyordu ölü gün gelmiş. Çok küçük bir şey var. Bu sefer

Tek tarih edeyim ne geliyor? Efendim güzeldir. Kadın erkek bir arasıdır. İç kısımlar ve serdezilerin müsağınası vardır. Mevriliği güzelce buluşu diye misal etmiştir. Efendim dönüyorlar, da bir çeşit. Efendim e, rafis vesaire, cariz gibi oluyor. ney var Efendim bir çeşit. Efendim çaldı da bilen diye. Ama bizim takşidiye falan biraz çatmış. Bundan yola atlatıyor, yeri geliyor. Biraz atıyor efendim işte

bilen falan çıkan falanca bilen filanca şahıs, bunlardan filan gibi sözler söylüyor. Yani onlar da bir çeşit şehadettir, şahitliğidir yani bu sözler ki biz sünnet temliğe uygun hareket etmek istiyoruz. Yapmak istediğimiz budur. Yoksa Allah'a sönürüm yani isyamdan gayrı bir tesiri tasavuzun içine getirmek modernizasyon şeyi altında, yani reform,

öyle aslında böyle işleden ana söyledi. Biz Resulullah'ın sebebi öteden hayatında yani ana entasyonlarına göre yaşamayı istiyoruz. Onu uygun görüyoruz. Kur'an'a göre, öbür yaşamayı uygun görüyoruz. Tasavvufta Yunan ve Hint etkisi var mıdır? Her tür tasavvufda yani düşünme göre şeyinde sözün edilmesinde kitaplarda yazılmasında.

Bunlardan bahsediliyor. Olabilir. Hindistan'daki bir bazı tarikatlar, Türkistan'daki bazı tarikatlar, Şamanizm'den, Rahmanizm'den, Budizm'den veyahut başka yerlerde bazı tarikatlar, Akhirciye'den bazı etkiler almış olabilirler, mümkündür. Ama bunlar mevzilidir ve e, mümkün olaylar tarzındadır.

Almışsa bile şey yaparım, almıştır. Yani maksur olmadığı için almıştır. Çünkü evet. o da tepeden tırnağa bağlı değilse Belki Hristiyanlığın asli tarafındandır. Veya Yahudi'nin asli tarafındandır. İnsanlara dişerkat veyahut nefsi terbiye etmek için bir metodur. Metod kullanılabilir, bilim içinde bile olsa alınacağı için nefsi terbiyesiz için bir takım tercih kullanılmış olursun. Bizde yoktur. Bizim e, tercih yürürlüğümüz yolda.

Bir hadis içerisinde uygun, Kur'an-ı Kerim'e uygun olan şeyi yapma, onun dışındaki şeyleri e, yapmama efendim. ve böyle bir etki varsa onu ayıplama çalışıyoruz. Bu hiç etkisi mesela şeyde vardır, kalenterilerde vardır deniliyor. Kaçları yine trajelerdenmiş. Kaç, satan, sakal, dar diyorlar. Yani dört, kıllara dört yerden

bu sayı çalmak yani. Çarlar olmak. Yani saçı kesiyor. Capsıya olan kalıyor. E, kaşı kesiyor. Bıyıyı kesiyor, sakalı kesiyor, dört şeyi kesiyor. Diyorlar işte bu kalenderiler Hindistan'dan etkilenmiş, oradan gelmiş. Olabilir. Yani biz de Efendimiz'in böyle bir şey yapması yok. Mahalleden etkili bir etkileşen olabilir. Efendim e, şeyde, Alevi

Bakteri şey, gruplarının içinde kırmak yapmak, saçı bıyı uzatmak, böyle bir adeta hasta o bir şey verilmiş ona, evet böyle. İlaçın altının içinde girince böyle şekerin büyüklüğüne diye. <gülüyor> Bunlar tabi istemil görünmüyor, yani kendi şaman izinden gelmiş bazı şeyler. Veya giyim kıyamette boynuna bağladığı evet bir takım kembul kembul maddeler vesaireler

bazı şamaniş etkileri anlatır. Yapar. Ama bunlar şey, yani küçük mevzili olaylar. Tasavvuku Osman İmparatorluğu'nun resmi ideolojisi olarak kabul edebilir miyiz? Resmi ideolojisi yoktu. Yani e, serbest esaslı bir esas, ihtimalle. Demokratik değil. Yani hürriyete önem veren bir yapısı vardı. Osmanlı kültürünün yapısı öyleydi. Ama en içeriyet mutasamlı. Padişahlar, vezirler, efendim, münevlerler pekleri münevler.

Masavus'un çerbağında başkalarında da hayat hattı, yaşama hattı vardır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Türk Cumhuriyeti, ilişkilerinde tasavvur birleştirici bir ulusun olarak kullanabilir miyim? Zaten meçbur. Yani kültürün bir ulusunu olduğu için meçburdur. Zaten ne ister istemez öyle oluyor. Yani onların orta asya dersi ki Asya asfettiyorlar orada. Biz orta asya görüyoruz.

Onların kendi derinleri ortalık Asya'da. Ortalık Asya'da bildikleri bir tek şey var, Ahmed Yesevi Hazretleri var, muazzam bir muhabbet besliyorlar ve biz de besliyoruz. Onun için e, şey yapmışız, Ahmed Yesevi yılı ilan etmişiz. Yunus Emre günleridir. Gün mesela Eskişehir'e Özbekistan'dan ilgili bazı şahsı verilip şeyi anlatacaktık, Yunus Emre'yi

tepkilerini, oradan tepkilerini anlatacaktı. Mutlaka büyük paylaşılandır. Ermişlerin Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü hakkında ne söyleyebiliyorsunuz? için teşekkür ederiz kardeşimize. Hem Kurtuluş Savaşı'nda, hem başka bütün cihazlarda her işi yani canı feda etmeye, malı vermeye kadar gelmiş gördüğünüz zaman, ortada daima mutlu savunma görüyoruz.

Allah'ın azaltı için örmeye razıdır. Bugün Bosna her sekre öyledir. Benim temah sahne olduğum gruplar kaderidir, makşidir, tekke ervağlıdır. Orada ayrı şey kurmuşlardır. Müslüman Tıgay kurmuşlardır. Teken cümgatıbe yazıyordu. Sırflarında en çok korktuğu insanlar onlar değil. Şimdi öyle de korkmadım. Şeyh Şami, Kavgası'dan çok meşhur mücadelesini biliyorsunuz. İngiliz ve Ülke Hazretleri

Libya'da İtalyanlarla mücadele ki biliyorsunuz. Sudan'daki emenni o Erman ve mücadelesini mücadelesi biliyorsunuz. Sonra kitaplara geçtir, soruyu ve Orta Asya'da İslam'ın korunmasında ve Rus dengilerinin azaltılmasında ve dengin korunmasında karikatların rolünü Orta Asya'da biliyorsunuz.

Efendim Afrika'ya yayılışında yayılışındaki etkisini biliyorsunuz. Bugün Amerika'ya, Avrupa'ya yayılmasındaki tesebini görüyorsunuz. Yani çok büyük etkisi var, Allah razı olsun. Bir alimin bu zaman tarikat zaman değil, hakikat zamanıdır demiş. Efendim, yani, işte o sayıda dörtünü etmeye mi istedim, bir tarikat bir sonunda hakikate ulaştırıyor insanı. Yani nefsini yemiyor insan

iradesi kontrol ediyor, Allah'ın sevdiği işleri yapıyor, Allah'ın sevdiği kulu oluyor, hakikate ulaşıyor, ermiş kimse oluyor. Tarikattır yolu onu, başka türlü olmuyor. Yani kitap okumakta olsaydı Allah bir de kitabı hemen indirirse de, okuyun bunu derdi. Öyle olmuyor. Sohbet yoluyla oluyor. Yani Peygamberimiz gelmiş, 23 senede insanları, insanın hemen hakikatlerine alıştırmış <gülüyor> ve eğitmiştir. Eğitim yoluyla olduğu için kitap yoluyla olmaz

okumakla bile eğitim için bir kitap olabilir ama o da tercih bir eğiticinin olması şarttır ve öyle olmuştur. Sonra bazı insanları öğretebilirsiniz şunu oku, şunu ezberle bilen diyebilirsiniz ama fiilen şunu şöyle yap demek çok eğitim bir eğitim tarzında çırak usta yetiştirme usulüdür. Gayet kolaydır, görerek uygulanmalıdır. Bunu yapıyor, onun için böyle olması şarttır.

Tasavvufda bilgi kaynağı sezgilerdir. Müşrik fotoğraflar bunu ifade ediyor. Eğer böyleyse yani sezgilerle ulaşılan bağlısını âlem, mâle âlevi bilgisiyle, Kur'an ve de dayanan rivayet ürünün çatır, çatır, çatışması en de sünnet ve çatışması için de geçerli değil değilse en de sünnet tasavvufunun ve hadis ekonominden farkı net. Şimdi e, bilgi kaynağı

hakkında İmam Bacayi'nin iddiasının şeyi okuyabilirsiniz, yani orada güzel bir şey veriyor. Bilginin kaynaklarından bir tanesi keşif e, yolunu. Yani sezgi, sezgi söpü biraz yetmiyor bu manayı ifade etmeye. Sezif insan bir şeyi seviyor. Şimdi ben dışarıda bir şey olacak gibi sevdim, bu tasavru bir şey değil. Altta mesela devreli olacağını seviyor, kuşlar de oradan kaçıyor, herhalde yanardan patlayacak, filan diye seviyor.

Bu tasarruf bir değil. Yani keşif ilmi, keşif ilmi tezgiden başka bir şey. O, allah Teala Hazretleri'yle evmetten e, hasıl olan bir müşahede. Yani başkasının görmediği şeyi gönül gözüyle görme meselesidir. Bunda şeyle bir çatışma yoktur. Yani Kur'an yani Kur ve hadis ve diğer şeylerle ilgili bir çatışma yoktur.

Tırk sesliğe kalmış bir şey, Kur'an-ı Kerime ile çatışır, her şeyle çatışır. Geçenlerinde Denizli'de bir arkadaş anlattı bana. Orada bir zar şey diyormuş. Allah'la konuştum. Zaman oğazı kılmayabilirsiniz. kılmayabilirsiniz. dedi bana diyor. Yani böyle bir ses gibi, böyle bir ilham, böyle bir Efendim, konuşma tabii. Onun şeyleri birisi yok. Yani gerçekten bir kişi,

Gönül gözü açılmış, sefasiyet görüyor ve biliyor. Bunun böyle olduğuna ben şahidim. Misalleri var. İnsan olacağı bile bilebiliyor yani. Olabilir. Ama böyle bir insan ancak Allah'ın sevgili kulu olduğu zaman böyle bir makam Ama Allah'ın sevgili kulu da Allah'ın selamına, Resulüne test düşünüyor yani. Böyle bir şey bakıyor. yeniden doğuyor

ve enkandasyon düşüncesine yer var mıdır? Yoktur. Bu Hindistan'dan gelmedir. İslam'a ayıkadır, ayıkadır, inanan kafir olur İslami inanç bakımından. Çünkü her insanın şahsi sorumluluğu vardır. Bu dünyadaki hayatında, kendi ruhler ve bedelen ahirette mükafat veya mücazzet görücüktür. Bu fikir, Hind'in, Hindistan'ın, Nirvana'ya ulaşma e, şekilde bir e,

işin tatsıken, tatlı bir ihtiyaçtır yani. Böyle bir şeye ihtiyaç aşkım. Ben tatmin ediyorum diyorum. Ya Allahu Teala Hazretleri ruh sıkıntısı, bunalç çekiyor da kullanılmış diyor bu konuda tekrar tekrar kullanılıyor. Böyle evet. şey olur mu? Yani kullanılmış bir diyor. Öbür tarafta görmüş. onu tekrar bu tarafta kullanır. Ancak dönüşerek ederek yani ben diliyorum. Tasavvuf insanın ruhun ihtiyacını karşılıyor diyorsunuz. Bu ihtiyaç

neden, nereden kaynaklanıyor? Nasıl bir ihtiyaçtır? niye karşı bir ihtiyaçtır? Açıklamanızı düşünüyorum diyor. Şimdi insan, <gülüyor> maddi bakımdan ne kadar tatmin olsa, ruhi birtakım şüpheleri, endişeleri, düşünceleri, fikirleri, korkuları, sevinçleri vesairesi kalıyor ortada. Acaba benim ahiretim ne olacak? Acaba Allah beni seviyor mu?

Acaba Allah senden razı mı, hoşnut mu, akşama kadar konuşabilir miyim, diyor. Salon serbest. <gülüyor> evet, pekala. Bu boydaki cevap da geliyor da, birerletçilik demek gerekirse sözü şey yapar. İşte bu e, ruhi soruların cevapları,

Veyahut insanı tatil edecek bir takım çalışmalar yapılmayacak şey oluyor. İsterseniz yani bunu böyle çok bütün bir sürü bitirmek şey yapalım. Bir tane seçelim ondan tarafını bırakalım. Çünkü sizin de bir hakkınız var. Efendim yani bir. <gülüyor> Bitti. Yani sizin nezaketinizi ben bir şey yapmak istemiyorum. Dinliyorsunuz ama belki. Bir...

İnci adet bu anketle biz vatandaşlarımızdan uyumaymış olduk. Bir, var, bir taneden sonrasında eğer çok büyük bir şey olursa dergilerde cevaplandırın veya bir başka zaman buyurun. Bizim beraberiz olun. Biz biz size geldik, siz de, siz de bize buyurun. O zaman konuşuruz. Tasavvufta hakka yakınlaşma çizgisi ne olmalıdır? Allah cümlesi gibi en el hak sebeb zorlamak zorlamaktır. Allah cümlesi sözcüğü zorladır

kabul edilir. Yani Mısır çoğu tarafından kabul edilir. Eminim, enel hak sözü üzerinde de çeşitli yorumlar yapılmıştır. Birisi şöyle cevap veriyor. Yani enel evet hak demeyip de enel fatıl bir yani Ben hak değilim. Ben fatılım da bunu gençliydi. Hani Allah tarafından yaratılmış. Müstesna eşre bir mahlukat olmak dolayısıyla insanda ilahti bilgiler vardır. Sonra insan zikirle,

kendi varlığından geçtiği zaman kendi varlığı kalmıyor ortada. O bir e, vasıl hâli, Allah-u Teala hazretlerine russat hâli, helâbillâh oluyor. O zaman kendisini şey zaman, görmediği zaman böyle bir söz söylenmiş olabiliyor. Bunu yaşamayan insanlar anlayamıyorlar. Onlara anlatmak da biraz zor oluyor. Yani ben en Allah demiyorum, ben Tanrıyım demiyorum.

Yani adam diyor? Hemen hak diyor. Ben hakkım diyor. Bu söz yorum kaldıran bir sözdir. Ama söylediği söz dolayısıyla yani biraz yanlış anlaşmalara sebep olacak bir söz söylediği için de cezalandırılmıştır. Şöyle bakımda. Bazıları savunuyorlar. savunuyorlar diyorlar ki o şunu şu maksatta söylemiştir diyorlar. Yorumlama yapıyorlar yani.

Günümüzde böyle bir şey Günümüz toplumu tarikata uygun değil. Bir yere kapanıp sigil yapmaktansa dışarıda insanlara İslam için yapmak gerekir Bunun için tarikat gereksizdir. Bu sözle bağlı olarak günümüzdeki tarikat anlayışı için bu konudaki e, güçleriz. Şimdi, günümüz toplumu tarikata uygun değil diyemiyoruz. Olaylar da öyle göstermiyor. Çünkü Amerikalı bile, Yahudi bile,

Fransız, İngiliz, Almanya'nın e, tarikata girebiliyor. Yani, o toplumun içinde. Hatta, mesela, Atatürk Ali Eskofi'nin Londra'ya yanında bir yer aldığı, ayrı okullar açtığı, ayrı süper açtığı, helal közü şey yaptığı ve bir iktidazim, memniyet, toplumun tecrübiliyetiyle çalıştığınızı biliyor. Yani, toplum ne kadar değilse,

İslam'a uygulayabilirse o zaman islam, ihtimal olan insan Toplumun içinde, senete varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bir Yani bir de Türkiye'deki çevre içinde, ortak içinde, terrific, yani, gustaría, bir Karşısında, hanımlar, bilim makamından, gereken, ve sahip olmalarından, Türkiye'nin üreticiler bakıldığında,

bir ne yapabiliriz, ne yapabilirsiniz, takip edeyim. Yani bir ölçü bir şey gösteriyor, bu. Yani bizden bir toplum adı olmuyor. Topluma falan derdi, sadece üç kere, direniş gösterdiği, çalışıyor. O bakımda toplum medikatorluğu bulunuyor ise, medikat gerekli bir eğitimi veriyorsa, iç eğitimi, agrak

Bunlar, toplumun ihtiyacı var buna. Toplumun değişmesi lazım. Bu hayatından vazgeçsin, şu ahlak eğitimi yapasın da hayali idracatlar, yani arsızlıklar, rüşvetler eh, vesaire misin? Yani biz ahlak eğitiminin ahlak toplum için gerekli olduğu için yapılması gerekli olduğuna göre bu taraftan da bakabiliriz bu konuya. Ee, bir yere kapalı zikir yapmak, tadikata bir şey, sataşma oluyor. Yani,

insan bir bedirebe oluyor. Tabii ki öyle değildir. Yani bu tanım belirgin değildir. Belki böyle yapanlar Hristiyan rahiplerdir. Belki insanlarda görüldüğü mistikler böyle yapmış. Bunu da çevirmiş. Tefsira denmiş hani. Oradaki ibadet iç maneviyat içindir veya efendim niled aktarıdaki evet o

benim hocam, benim ve yerlerde böyle dünyayı net ederek, bir dünya olarak ruhbanlıkla evlenmeyerek imanette meşhur olmuşlar. İslam böyle değildir. İslam'da mutasamlıların hepsi bir meslek sahibi. Okuyun, mesela teskire edin evliyayı. Ya atlardır, ya kasattır, ya mesajdır, dokumacıdır. Çünkü elinin emeğiyle kazanmak cevap olduğunda çalışmışlar

İbadetini çalışırken yapmışlardır. Çalışıp da sevap kazanmayı düşünmüşlerdir. Çalışıp kazandıklarıyla hayır yapmayı düşünmüşlerdir. Yani İslam tasarlarında bir kenara çekilip de toplumdan kaçmak yoktur. Bağsız zamanla yapılan bir halvet var. Ama o da eğitim içindir. Yani hiçbir kimse üniversitede sosyal vekili gelmiş bir öğrenci tam proje devresinde

evinden üç gün dışarı çıkıp projeyi yetiştirmeye için ederim. İzi gündür bizimle çalıştığı anlatıştıya maz, çünkü hayat bir köy yaşamaz dedecek. Efendim sultanlara hazırlanacak. Sıradan bir şey. Harikasta da eğitim için bir şey vardır. Bazı eğitim şekilleri vardır. 40 gün halvede geçecek. Zikir yapacak. Gönül gözü açılacak. Hayret ve tutahi erke Allah'ın sevgili kulu olacak. Tabii o 40 gün orada ibadet vardır ama

Ondan sonra da çıkıp hizmet vardı. Mesela eşref olduğu gün bir hamaya gitmiş. Hamadaki talep ile hamavi üç defa halvet yani erbayit çile çekmiş. 40, 80, 120 gün. 4 ay. Dört ay efendim devamlı ibadet olmuş ama ondan sonra gelmiş iznikte

halkın eğitimiyle, irşatıyla, değerli işlerin yetiştirilmesiyle, dini dilimle öğretilmesiyle meşgul olur. Ayrıca kendilerine yine kazançlarını, kendilerini sağlamağa dikkat etmişler. Ahmeti Yeşehir Hazretleri'nin nasıl geçirdiğini biliyorsunuz. Kaşık yoklarmış. Kaşıklarını sattırır, pazara gönderdiğine sattırırmış. Hatta kendisi gitmezmiş. Hayvanı iki taraftaki küpeye koyarmış. Dehirlermiş hayvanı. Hayvanı iki taraftaki

Pazarda dolaşırken herkes haşıklar alırmış, parayı içine bırakmış, bırakırmış. Eğer adam parayı vermezse, hayvan onlarının önünden ayrılmazmış. <gülüyor> parayı Böyle şeyler anlatıyor ama, şunu çok net olarak biliyoruz ki, çalışıyorlar yani. Kimseyi İgonda'da, e, anlının eliyle geçilere, cihad edeme. Ticaret var, cihad var, efendim, hizmet var. Yani benim için,

Zikir de var ama o da geceliği bir tane ise saat ikiyle iş arasında yanımdan ziklesin. Allah Allah gözü O da var zikri. Hani bu kadar olur. Ama sırf zikir, zikir yapıyorum diye ya, efendim eve ekleyip götürmeyi unutmak orhan ve işte var. Böyle güzel havalarda eve ekmek peynir götürmeyi unuttun diye onda var. Yani sizi tutarlıyorum. İki orda sataşmanız için <gülüyor> Ozan ve veya...

Neden söylüyorlar? Tasavvufta bakış açısı nedir? İnsanlarla açıklamışsınız. <gülüyor> Tasavvufta tebliğ demek tabii nedir? İnsanın öbür birisine anlatmak, onun Müslüman olmasını sağlamak. Tasavvufun en bilin faaliyetlerinden biridir. Budur. İrşad ve tebliğ. Zaten tasavvufun büyüğü olan şeyin mürşid yani, irşad eden kimse ve

misal istiyorsanız yetevi deriştirilir, Horasan deriştirilir, Horasanı bırakmışlar bu diğerleri müslüman etmişler yani <gülüyor> iclamı bu diğerleri vermişler savaşmak gerektiği zaman savaşmışlar anlatmak gerektiği zaman anlatmışlar, öğretmek gerektiği zaman öğretmişler şeyler e, bizimkilerin şeyi şudur efendim yüzdürsün

çalışmak, hizmet, kazanmak vesaire geçecek ibadet yani bu tarzda kana gönüllendirenler biliyorsunuz İmam Gazali'nin de tavsiyelerinde şuradan bir sözüdür. Bir medresesi vardı. Orada profesörlük yapıyordu, talebe yetiştiriyordu. Medresesinin karşısında da tekke vardı. Orada dini tasavvufi eğitimi yapıyordu. Böyle olmuştur. Ee, şeyle efendim

Bizim tasavvuf büyüklüklerinin çoğu aynı zamanda bir profesördür müdevvistir. Mesela Mevlana Celalisi'nin yolunda müdevvistir biliyorsunuz. Sonra e, İmam Gazali müderris'ti, biliyorsunuz. Sonra Ankara'da Hacı Bayramı Veli biliyorsunuz Oradaki şimdi müze olan medreseden müderrislik yapıyordu. Ondan sonra tasavvuf iltisabı. Yani.

Hepsi aynı zamanda, şeydir, öğretmendir profesördür, ilimle meşhur olan insandır. Kur'an tefsiri yazmıştır, ve benim hadis kitabı yazmıştır, tokuz kitabı yazmıştır. Dinde bilgili insanlardır. Üstad insanlardır. Gerçekten terya gibi ilgisi olan insanlardır. Yani bilgi günlerimizin, e, umniyette, yani tasavvuf erbabının şeyi böyledir. Yusuf-ı Hemedani Hazretleri,

rivayet ediliyor ki doksan bin Mecusi'yi Müslüman etmiş. Kapı kapı gidermiş, şimdiki Yavva şahitlerinin yaptığı gibi veya başka Hüseyin bir şeylerinden yaptığı gibi kapı kapı gidermiş İslam'a anlatılmış, Mecusi'yi ateşperestir. İslam'a şekerleşmiş, Buat Çöpüz'ün ilk Kudüs'ü saptanesinin eserinde mantıklı. Yusuf Emele'nin şey efendim, i Yetevi Hazretleri'nin şey oluyordu.

Yani, onu yetiştiren şahısız. Ahmet Yeşevi Hazretleri de tacifatı oradan aldıktan sonra bütün Kürtistan ve Sibirya bozkurtlarındaki göçebelere, Türkçe köşe konumundan kavimlere İslam'ı yaymıştır. Sonra çeşitli tarikatı Hindistan'a yaymıştır. İslamiyet'in hücuduların müşküman olmasına sebep olmuştur. Ve Sünürci tarikası Afrika'da

yaymıştır, sudan da yaymıştır. Birçok gayri İslam'a gelmesinde en büyük emeği olan, en büyük vajimi sağlayan İslam'ınlar. çok teşekkür ediyorum. Öyle bir şey demeyem ama benim tavırla bir dekimizi şey, şey bırakmıyorsa yani biraz uzadı. Sorularınızdan dolayı uzadı. Hepinize çok teşekkür ederim.

Ya aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Selamünaleyküm. Allah'a emanet

Arkadaşlar

Söz adamdan tara var orada konuşsun. Sözlü grup konuşuyor arkadaşlar. Gerçek olmayın. Lider olun, lider. Gerçek <gülüyor> <gülüyor> <olur, kırık> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

You're going first. What's that? I already did. So you're going to try this <laughs> type of fragmented You will get a little. Now you are not still at deutlich tai tea. I'm going to go Gottes body. Now because thisMa Ivan isn't a for instance

bir şey etmem. sonra konferansları yapmayın, kitap yazmak çünkü şey oluyor. Çok zaman alıyor. Neden? Neden evet, Ama yani evet, başka şeyler inşallah şu anda, evet, de, <gülüyor>

Kurşun çakışır. İnşallah görecek. Yani orada ben bir şey

Il y a un moment que je suis en train de faire ça.

Get it. Get it. Get it.

Böyle demem mi? Garanti. Ayda

Nasıl? İnsani istiyareli mi oluyor? Sonunda baygayalım. Evet. Şey, o tarafa gelmiş Ben, arkayın içini çekeceğim. Bayanları çekeceğim. Ondan sonra çekeriz. <gülüyor> ben çekerim. <çekeceğim. gülüyor> <gülüyor> Çekedim yani. Her zaman hangi kitap

Tarafı... eksik de pantolon mu orada? Orada yok. Hangi tane var? 3'ün var.

O kadar şey

yoksa fasik katil

Arkadaşlar arkadaşlar. Böyle bir şey hemen şey o cevapların <gülüyor> <gülüyor> Bu içinden buldum. Demek evet, taksırdık ki kura

Olmaz, ama kızdan <gülüyor> solmuş. <gülüyor> en altta kaldı demek. Ardan çekildik. Burada altı için karıştırırlar mı böyle? Milli tiyango da bire kızdan ya böyle. Mini, mini ya böyle Öyle mi? Azıcık sür. Sürerken nasıl?

Hayır ben de motorlar grip şimdi 800'den korktum tamam dedim ben park edeceğim. Salon evet. evet.

Beyce galiba bu metinle 55. Devak da mı? şey. Bu ama?

Ben yani işte de bu diye korktum kendim. Evet, Erdoğan evet. evet, bir tane Australya satacağız

yaparız. Meraklandı şimdi. Bu bir bak, evet, tamam. yapı icbelle, Tamamıyla farklı bir bir şey, oyunda ortaya çıktığını söylediniz. Evet. Yalnız

il çağların Mısır'da, İran'da, sonraları Roma'da gördüğümüz dini anlayışta gündüz, İslam arasında çok büyük benzerlikler var. <gülüyor> bu kısabı tersi bir bakış köşesinde İslamiyet'in tamamıyla farklı bir sorun ve mahiyette ortaya çıkmadığını gösteriyor. Bu, bu, bu durumda muhtemel bir etkilenmeden bahsedeceğiz. Yoksa İslamiyet'in hakim çağlardan başlayıp Hristiyan'ın da noktalanan inancın son arkası olduğunu söyleyeceğim. Şimdi burada

Şeyi biraz açıklar mısınız bana? Ee, yalnız ilk çağlarının Mısır'ında, İran'ında, sonra da Roma'da gördüğümüz dini anlayışla, günümüzde İslam tasarrufu arasında çok büyük benzerlik var diyorsunuz. Biraz ya, biraz da, ben ona katılmıyorum da, ama biraz da şey bilmiyorum. Yani e, Roma...

Roma'da Roma'da var mı? Roma'da zaten Roma'da festival olduğunu anlatabiliyor. İşte bu projem bazı kişiler de beraber ki İran, İran, şey ne var? İran'da peşok ne var? İranlılar ister dinin çok katılmıştı. Nasıl oldu? Hiçbir şey bilmiyorum. Bu Yani onu e, bulut mu dersiniz Güney Amerika İnancıyla İspanya'nın. Evet. Evet.

İnsanda, bana baya da ünlü. İşte insanda ruh, <gülüyor> e, o yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Yukarıdan aşağıya doğru inerken küçüklük ünitesinde sokuyor. İşte bu en son aşamaya, yani yere ulaşan ruh e, küçülüyor. Artık şey küçüklüklerden kurtulması gerekiyor. O yüzde ruh, yüzde ruh kötü değil. Bizde doğan bir insan masum olacak

din şöyle dünyaya geldiği zaman dünyaya indiği zaman kötü değildir masumdur, tel temizdir kırıl kırıldır çocukluk çağıda masumdur ancak olgunluk çağına eriştiği zaman artık kendi sorumluluklarını yükleniyor ve yaptığı işler ise iyi kötü, kötü kötü oluyor yani eskiden geldi tevarüz

bir miras yoluyla kendisine gelmişlik bir köyübük, İslam'da onun için öyle bir benzerlik yok. Şu var. Şimdi evet. ona şey en kısa öyle demiş ve Bu, bir çalışma var. Şimdi e, merak et merak et insana bir de, O sizin gibi değil mi ayna? Şöyle aynası ayna? şöyle olsun. Arkasından devamı şöyle. İllele bina menam amirus.

Yani insanlar iyi yaratılmıştır. İyi yaratılmasına rağmen bazıları kötü yollara satmıştır. Hırsız olmuştur, Efendim, kadir olmuştur, zalim olmuştur. İman edenler ve amirüs-saliha diyor. İyi işler yapanlarmıştır. Yani e, şeyler, esmer-i sadiyle inenler, bütün ruhlar değil. İman edenler, iyi işler yapanlar değil

ancak kötülüklere bulaşanlar kendilerini kirletmişlerdir. Yani Allah insanın teniz ruhu, teniz bedenliği, yüksek bir varlık olarak yaratmıştır ama günahları işleyip esveni tarihine düşmüştür. Yani o şeyi, ruhun aşağı doğru kirlenmesi diye bir şey değil. Yani şey olarak yok hiç yok hakikaten. Hiç benzemeyiz. Yani otursakta ben biraz daha geniş anlatsak İslam'ın şeyini nasıl orijinal olduğunu görürsünüz. Onlarla

Onlarla etkilenme, manzari olarak şöyle olabilir. Elektriyanda da ilave edeyim, Yahudilikte ilave O ilave edilmelerin veya Gahri veya veya da Gahri bozulmayan bazı kısımları bozulmadan zamanlar gelenerek gelmiş olabilir. O zaman onun bozulmayan bir kısmıyla

bu İslam arasında bir benzerlik oluyor. Bu benzerlik etkileşimden değil. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor eski sıklar okumayı. Yani bir etkileşim bahis konusu değil. Yalnız aynı kaynaktan çıkma, yani aynı fabrikadan üretilmiş olma şey var, benzerliği var. Kaynak kaynak beraberliğidir. Olduğan bir şey var. Mesela Musa el İslam'a e, dağında indirilen on emir gibi emirler İslam'da var.

Neden? Çünkü Sur Dağı'nda Musa Aleyhisselam'a vahyeden Allah, Peygamber Efendimiz'e Peygamber gönderilmiş ona insanlar için gerekli insani ahlati değerleri öğreten Allah. Aynı değişimler, beşeri, değişmeyen değerler olduğu için hepsinde emredilmiş. Nuh Aleyhisselam'a da emredilmiş, Musa Aleyhisselam'a da emredilmiş, Peygamber Efendimiz de emredilmiş. Yani kaynağın

Allah olması, dolayısıyla benzerlik olabilir bazı şeylerden. Ama o şeyde, bu mitra inancında ben onu biraz daha, bir bakayım biraz daha bir gelişi vereyim. efendim Ama öyle bir şey yok. Yani ruhun kirlenmesi yoktur. Ruh efendim e, tertemiz olarak doğuyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz'in bir adet içerisinde küllü mevlutin ziyûredir alem fıtrat. Her, her doğan insan çok temiz bir fıtrat var her Tertemiz olarak

ebeva ama sonra anne babası you have reunited onun yapıldığı şeklinde. Ben yönetici sahibi, El, sahibi. En restorara, yani Yani aile ekibi yani çevrenin değimi çocuğun kendi fotoğrafını bozar. O zaman ebeve sahibi nereye gider? Şikayetçi olur. Kimisi

kutperest olur, kimisi istismancı olur, kimisi efendim, şimdiki bir takım yapmışsa eserli sahibine düşer. Ama imanlı ise, güzel işler yapmış bir kimse ise o yüksek olur. <gülüyor> Fıtratı aslısı temiz, iyi işler de yapmışsa iyi kalıyor. Ama bu genel çizgiden sapmışsa o zaman düşüyor eserli Başka bir şey görmedim ben. Yani öteki şey şeyler şey zaten de yok. Zaten Hı -hı. mesela Mısır

Mısır öpüze defan bir diyen, yani firavla tanrı diyen bir diyen. Ne öyle beşere tapma var, ne böyle bir yaratığa tatma var İslam'da. Yani, ben lütfen çok yani çok büyük bir Şimdi yedi kat... E, yani bir de ve en sonunda zannederken bir burada uluların ulusu oluyorsunuz. Yani bu...

Ne diyelim? Daha Şimdi bakın bakın mesela Emel evet, hak denecek. Evet. Yani fena filah, fakat denecek makamı. Şimdi şey de, yani şemadan yedi kattır. Bilmiyorum, onunla ilgisi var mı bu şeyin? Yok herhalde. Yani yeni kat şema denecek. Şema, şema, şema, şema, Olabilir. Bu rakamların denk gelmesi olabilir. Diğer yüzü yeni katı, aşağıda, aşağıda, aşağıda,

Evet. Evet. Evet. Evet. Ben bunu saxtım. Açıklamayı yapın. Sassayla da. İlkesin birisi. Yani onun üzerine ben kendimi geri çektim. Çok da fazla şiddetim. Ama hakikaten çok bilinç. İlis arayi selamla birin o mikro inancı

o enerji tabi ben şu anda bilmiyorum ya, okuyacağım, eğer İdris Aleyhisselam'ın şöyle bir bilgilerse o zaman kaynak aynılığında olan bir belirlendik olabilir yani. <gülüyor> Ama şeylik yok. Gittikçe kirlenmek yok yani. Aşağı doğru inme yok, yani kirlilik yok. Hayatında kendisinin normal, çok mantıklı, normal olarak davranışları dolayısıyla kendisinin efendim, suçlu olması veya olmaması

siz bölümünü ne düşünecek misiniz? Tarihi. Ne tarihi? Bölümler var mı sizde? Yok yani, Hı. Göre Hı. Genel Genel tarih. Bize şey vardır. Yani, Önce biz İstanbul'u edelim. İstanbul'u edelim. Tamam. kalktı? mı şimdi? bölümü vardı. Orada sana vardı

e o zaman, o zaman buyurun bizim, biz de bildiğimiz şeyleri size anlatalım. Ben bazı kitaplardan tavsiye edebiliyorum tabii, literatür çok iyi.

Şefkat üzerine konuştukça direktçe şu lazım, bu lazım diye bazı şeyler. Mustafa Karamış'ı var. Tasavvuf, literatür, bu şey. Kendisi Eraydın'ı var. Olabilir, kendinde olmayan kitabı da şey yapalım. Üç tarafına şey yapalım. bak, Kerçub Eraydın'ın Tasavvufi Katlar diye bir kitabım var. Evet.

Senpozyumumuzun güzel şeyi var. Bir tefek var. Orada oytalı şeyler çıkabiliriz. <gülüyor> <gülüyor>

Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bazı şeyler e, ahkam ile Müslümanlıkta bazı ahkam değine benziyor mesela. Neden? Çünkü bu sadece herhalde 25 tane. Tabii da onların denkleri. da

Şimdi katıktı. Tamam. Bu sefer

ben okuyamadım da de yani nasıl şey yaptılar, hafe ettiler yani. Fazlalardan. Fazlalardır. yanlış yerlerde. Öyle mi? Konuşunca başlamak neyin başını? Bizimle

den geldi Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok

Да, ничего особенного. Ну, сейчас до 18:00, до 10:00, до 10:00 я дальше. Это весь экран. То есть